çok ayrıntılı bir çıkış yaparak, öyle değil, böyledir dediği de olmuştur. Zaman ilerledikçe, bu tek kalan fakihin yaptığı içtihadın, muhteşem bir rahmet kaynağı olduğu da, yıllar sonra, bazen asırlar sonra, tespit edilmiştir. Bugün bunlardan bir tanesini öğreneceğiz.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 Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmamak konusu da aynı şekilde kıyas edilerek, namaza da kıyas edilerek ve Bukhari'deki hadisi şerifte delil getirilerek e, oruç tutamaz denmiştir. Şu kadar ki namazda bahsettiğimiz büyük ittifak burada bu şekilde değildir. Burada Bukhari'nin rivayet ettiği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 bir ibadetin vakti olan zamanı yakalamak, yarı da olsa o ibadetle yükümlü olmak demektir. Onu yapamıyor olsa bile insan yapıyormuş gibi uygulanmasında fayda vardır diyorlar. Ama dediğimiz gibi bu büyük harama girmek, büyük bir vebale girmek şeklinde yorumlanamaz. Hanımefendi kendi durumuna bakıp hareket etmeli.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 sorunlarından birisidir bu. Burada önce bir şeyi tehkit etmemiz gerekiyor. Kadının aybaşı halindeyken evinden hacca niyetlenip çıkmasında hiçbir sakınca yok. Hacc için veya umre için ihrama girmekte bir sakınca yok. İhram nedir? Hacca niyet etmek ve haccin kararını vermektir veya umre için. Yani aybaşı halinde ki kadın çok rahat umre niyet eder, hacca niyet eder, yola çıkar, Mekke'ye giriş yapar. Sorun aybaşı halindeki kadının haram-ı şerife girip tavaf edip edemeyeceği sorunudur. Ve bu asırda Müslüman kadınların hac yapmaları esnasında ki en önemli endişelerinden biri yani şöyle söyleyelim Müslüman kadınlar acaba Kur'an bize çıkardı hacca gidebilir miyiz diye endişe ettikleri kadar acaba farz tavafı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 E şimdi bir kafileden bir kişi alıp öbür tarafa gitmek yasal sıkıntıları beraberinde getiriyor. Dönüş sıkıntısı, yolculuk sıkıntısı. Ee, yani belli bir devlet e, ciddiyeti var. Hacılar geldiği gibi geri gitsinler. Ee, bunun da bir miktar doğruluk nedenleri var şüphesiz. Şimdi fuka bu asırda toplanmışlar. Ne yapacağız bu konuyu demişler. Kadınların ciddi bir sorunu bu.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 kadınları o günlerinde bırakın Allah Teala buyuruyor. Rahat bırakın. Bunun bir uzantısı var. O da şu. E eşler e cima'nın dışında birbirlerinin bedenlerinden zevklenebilirler, istifade edebilirler mi? E burada cima dediğimiz cinsel ilişki yüzde yüz